95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Efkan Solmaz'a teşekkür ederek başlıyoruz Açık Yeşil'e. Bugün Açık Yeşil'e Türkiye'de kırılan sıcaklık rekoruyla başlayalım isterseniz. Çevre, Şehircilik ve Eklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasik'i dün akşam saatlerinde bir tweet atarak şöyle dedi. Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre en yüksek sıcaklık 49,5 dereceyle Eskişehir Sarıçay'da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçülmüştü. Bu anlamda şimdi son paragrafta çok manider... der. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için e, ki bu e, şeyi sıcaklık rekorunu iklim değişikliğine bağlamış oluyor Sayın Bakan. Öyle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay Tayyip Erdoğan ortaya koydukları 2053 net sıvı emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum demiş. E, yani hepimizi duyarlı olmaya davet etmiş. Sen duyarlı mısın Ömer Erdoğan? Çok duyarlıyım. Evet. Bu, daha da duyarlandım şimdi. E bu Sayın Çevre ve İklim Değişliği Bakanı'nın hepimizi duyarlı olmaya davet etmesi çok ilginç geldi bana. Şimdi normal bir ülkede yaşasaydık şey diye düşünürdüm. Yani herhalde kabine içinde bir anlaşmazlık var. Böylece Twitter üzerinden böyle dolaylı olarak mesela Enerji Bakanı'na kendisi aslında çok güçlü iklim politikaları istiyor. istemeyenlere mesaj veriyor falan diye düşünürdüm. Ama tabii böyle bir şey olmadığını ee, Sayın Öz Hasekin'in de e, bir önceki Çevre Bakanlığı sırasında daha önce açık yeşil de konuşmuştuk. E, havayı kirletiyor bahanesiyle termik santrallere engel olmak istiyorlar e, dediğini. E, üstelik de bunu bir iklim zirvesinde, Bondaki 2017'deki iklim zirvesinde söylediğini konuşmuştuk. O zamandan bu zamana belki e, değişmiştir fikri bilmiyorum ama şimdi hepimizi duyarlı davet ediyor. En azından bu noktaya gelmiş. Evet ama yani şey de bu gün değişikliğine bağlaması her şeye rağmen gayet iyi bir şey. Çünkü hiç söz edilmiyor. Hele iktidara yakın medya organlarında, televizyonlarda, radyolarda, TRT'de falan. Ama çok Türkiye'nin dün en az 8 şehrinde yangın çıktığı haberini de verdik. Ve bayağı bazıları da durdurulamamış durumdalar yani. Üstelik de <gülüyor> e, bu şeyde yani, Bolu'da, Denizli'de, Antalya'da, Eskişehir'de, Çankırı'da, Bingöl'de ve Ankara'da Çubuk, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde de orman yangınları çıktı ve bir kısmının durdurulamadığını söyleniyor. Üstelik bir başka haberde ne kadar e, yani bizzat Eski Eskişehir'de kent merkezinde belediye binası önündeki Sarıcakaya ilçesinde pardon be, belediye binası önündeki dijital termometrede sıcaklığın 52 derece olduğunu göstermiş bakan belki bu yanlıştır ama Asıl rekor bu tabi o zaman. Yani tabi o dijital termometreler hani e, standart koşullarda ölçmediği için o 52 göstermiş olabilir ama e, asıl burada ilginç olan bu 49 buçuk derecenin biraz ayarlanmış hissi vermesi. Biraz kısaca ondan bahsedersek, e, Twitter'da özellikle iki kişi, e, biri hava delisi diye herkesin tanıdığı e, Ozan Mert, Mert Göktürk kendisi meteoroloji e, hocasıdır. Ee, onun mesela çok e, kızgın bir e, tweet'i var. Diyor ki Sarıcakaya'da 50 derece ölçüldü. 49,5 uydurma. Bu tweet numarasının birden fazla sebebi olabilir. Birisi çıkıp bu sebeple 49,5'a çektik demezse yazacağım. Çocukluğumdan beri hava olaylarıyla yatıp kalkıyorum. Bu kolpalığın termometrelere dahi sirayet ettirilmesi kanıma dokunuyor diye yazmış. Epey sert bir şekilde. Ve ee, hava delisi yani bunun e, ayarlanmış olduğunu açıkça söylüyor. Çünkü 40-50 ölçüldüğünü zaten gördü herkes. Sonradan e, biliyorsunuz o bu Hatay-Hassa'daki 50 derecede ayarlandı. Örneğin Levent Kurnaz da Boğaziçi Üniversitesi'nden, Levent Hoca da e, 14 Ağustos'ta Hatay-Hassa'da 50 dereceyi gördü diye ekran görüntüsü paylaştı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Sonra ertesi gün e, Hatay-Hassa 48 buçuğa e, pardon e, listeden düştü. Çünkü Hatay Hasta'daki ölçüm kaldırıldı ve şu anda öyle bir 50 derece ölçüm sitede, arşivde bulunmuyor. Ve bunu da, ee, bizim de yayınlardan çıkaralım mı şimdi? Onu söylemiştik çünkü. Yani e, e, Olabilir. Levent Hoca demiş ki sanırım birinin bu iki ekran çıktısı arasında ne olduğunu açıklaması gerekiyor demiş. E, yani çünkü birincisi 50 derece yazan ekran e, görüntüsünü koymuş. İkincisi de ee, değiştireceklerini tahmin edip herhalde ekran görüntüsü aldı belki bilmiyorum. Ee, bu o, önemli. Sonra da e, yine dün Eskişehir Sarıca Kaya'da 50 derece yazan ekran görüntüsü var. Sonradan o da değiştiriliyor. Yani birileri 50 derecenin biraz e, abartılı olduğunu düşünüp bunu 49.5'a çekiyor. Yani bari 49.5'e falan çekseydiniz. Evet. diye düşünüyor insan. Ee, ama durum bu. Türkiye'de sıcaklık rekorları kırılıyor. Yani Türkiye e, bizim öyle düşünmemizi isteseler de iklim değişikliğinden muaf bir ülke değil ve iklim değişikliği de zaten bu Hawaii'deki Maui Adası'ndaki e, Lahaina kentinin neredeyse haritadan silen e, Şimdi, de, de, Savaş görüntüleri nükleer bomba patlamış gibi yani. Evet yani silen bir orman yangınıyla e, aslında iklim değişikliğinde yepyeni bir evreye girdiğimiz e, ortada bine yakın kayıp var anladığım kadarıyla. Zaten e, Lahane 12.000 nüfuslu bir kentmiş. E, yani eski bir kent ama e, çok büyük bir yer değil. Ama tabii turistlerle birlikte nüfusu fazladır e, muhtemelen yangın sırasında. Ama şu anda yani bin kişiye yakın kayıp var yüzü aşkın. Ee, ölü sayısı evet, 101 de son verilen rakam ve ama bini aşkın hatta 1, 1.200, bir de 1.500 verildiğini yakından takip etmeye çalışıyoruz günlerdir evet. ve medyada da pek Türkiye'deki medyada da, aslında dünyadaki medyada da pek fazla görünmüyor yani şeyde yani, Biden'da lütfedip bu günlerde gitmeyi düşünüyormuş ve haritadan 11... silinen bir şehre. 11.000 kişi e, tahliye edilmiş şehirden. Yani e, düşünün işte nüfus zaten normal nüfusu 12.000. E, 11.000 kişi tahliye ediliyor. Binden fazla kayıp var. E, herhalde dünya tarihinde görmüş en büyük iklim felaketlerinden bir tanesi yaşanırken 14 Ağustos günü bundan iki gün önce James Hansen, dünyanın herhalde en büyük iklim bilimcilerinden biri, Maki Kosato ile birlikte e, belli aralıklarla yazdı. kısa Bilimsel ama yani Hakem Dergi'de değil kendi sitesinde blogunda yayınladığı değerlendirmelere bir yenisini ekledi. Bunun başlığı çok enteresan. Oh oh now what demiş. Aa, yani oh, yani biraz böyle... <gülüyor> Öyle okumak gerekiyor herhalde. Ah uh o, -oh, ne oldu yani? Uh -oh. Ne, ne bu? Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? <gülüyor> bu ne? <gülüyor> Şimdi bu e, ne? Demiş ki, demiş ki, arv acquiring data to understand the situation. Yani bu durumu anlayacak veri e, elde ediyor muyuz? Aslında bu yazının çok ilginç yanları var. Şimdi konuşalım birazcık. Ama yazının temel şeyi şu derdi şu. NASA'nın ve diğer kurumların artık eskisi kadar iklim değişikliğinin çırından çıkması ile ilgili yeterince veri toplamadıklarını ya da veri toplamayının devam edip etmeyeceğini kesin olmadığını söylüyor yazıda. Ama çok kısa yazının asıl bizi belki daha çok ilgilendiren kısmına yani enteresan olan kısmına bakarsak şu anda başlamış olan El Niño'nun bir süper El Niño olup olmayacağı henüz belli değil. Bundan önce e, iki Süper El ile karşılaştırma yapmışlar yazıda. 1997-98 ve 2015-2016 El Ninyoları Süper El e, Şu anki henüz El yeni e, başladı biliyorsunuz. E, bu Pasifik'in ortasında tam e, zaman çizgisinin orada bir alan var. E, şeyde Ekvator çizgisiyle zaman çizginin kesiştiği yerde galiba. 3.4 alan diye bir alan var. O alandaki sıcaklığı ölçüp ona göre karar veriyorlar ve o alandaki sıcaklığın 0.5 derece geçmesi gerekiyor. Yani normalden 0.5 derece daha sıcak olması gerekiyor eliniyo oluşması için. Burayı geçti şu anda ama henüz bir derece civarında sıcaklık artışı. bu. Eğer iki dereceyi ya bir buçuk dereceyi bulursa, iki dereceye yaklaşırsa o zaman süper eliniyo olacak. Bu henüz belli değil ama büyük ihtimalle. Olacak diyorlar. Burada asıl e, bu 2. 97, 98 ve 15-16'tan bahsetmesinin temel nedeni şu diyor ki yazıda e, bu El Niño'ların birinci yılı e, aslında o kadar sıcak olmaz. Asıl sıcaklık, büyük sıcaklık rekoru ikinci yıl kırıldı. Yani şu anda gördüğümüz büyük anomali aslında El Niño'dan kaynaklanmıyor büyük ihtimalle ya da yeni yeni El Niño şu anki sıcaklıklara etkilemeye başladı. Yani aslında bildiğiniz küresel ısınmanın, e, insan kaynaklı küresel ısınmanın etkisini yaşıyoruz. E, ama diyor ki yazıda, e, küresel ısınma 1970 ile 2010 arasında 10 yılda 0,18 derece bir sıcaklık artışıyla seyrederken bu iki enlinyo e, arasında 0,24 dereceye çıktı. Yani bu enlinyolar ısınmayı arttırdı ve şimdi büyük ihtimalle 10 yılda 0,27 dereceye çıkacak bu artış. Yani bir hızlanma çok bariz bir şekilde var. Bunun bir nedeni eninyonun iyice süper eninyon halde gelmesi olabilir ama bir nedeni de aerosoller Yani özellikle bu daha önceki programlarda çok kısa bahsetmiştik. Deniz taşımacılığından yani gemilerden, büyük gemilerden kaynaklanan hava kirleticilerinin, kükürt dioksit başta olmak üzere hava kirleticilerinin azaltılması yani hava önleme e, çerçevesinde azaltılması bu gazlar aynı zamanda yani gaz olarak değil ama aerosole dönüşüp sülfatlar gibi e, asılı partiküllere dönüştüğünde partiküllere dönüştüğünde bunlar aynı zamanda e, bulutların e, şeyini de etkilediği için yani gelen ışını geriye yansıtma kapasitesini de arttırdığı için ve bulut formasyonunu da etkilediği için bir soğuma etkisi e, yaratıyor. Yani Kükürt dioksit soğutucu yani kötü bir gaz, e, insan sağlığına ve doğaya zararlı bir gaz sağlık açısından ama e, ısınma açısından iyi bir gaz aslında. Şimdi bu e, dünya şey International Maritime Organization, işte e, denizcilik örgütü, evet. uluslararası denizcilik örgütü bir kuralla büyük gemilerin kükürt dioksit e, şeylerin kullandığı yakıtların e, kükürtü oksit içeriğini e, azaltma kararı verdi ve bu uygulamaya girdikten sonra şimdi bu artışın başladığı söyleniyor ama Carbon Brief'te bir yazı vardı daha önce de kısaca bahsetmiştik burada 2050'ye kadar ısınma etkisinin 0,05 derece civarında kalacağı hesaplanmıştı burada ama tabi bu e, ne kadar net bir hesap onu bilmiyorum e, fakat tabi şöyle bir şey var o zaman peki bunu geri alalım e, gemiler kükürt dioksit salsın ki e, ısınma hızlanmasın diyen olursa e, çalışmalara göre bu, bu gemilerden kaynaklanan e, hava kirliliğinin yani kükürt dioksitin kıyı kentlerinde yani bu limanların olduğu kentlerde e, yılda 19 bin ila 91 bin ölüme neden olduğu hesaplanmış. Yani bunun yasaklanmasının da bir nedeni var tabii. E, dolayısıyla yani bir tür şey e, aşağı tükürsen sakal bu e, bıyık hikayesi e, yani heva kirliliğini önlüyorsunuz bu sefer e, iklim değişikliği hızlanıyor bunun tek yolu ikisinin de kaynağı fosil yakıtlar olduğu için fosil yakıtları tümden ortadan kaldırmak tabi e, yazıdaki bir başka nokta e, güneş parlaklığı güneşin böyle bir 10-15 sene süren şeyleri var e, solar cycle denen e, döngüsü var o döngünün sıcak tarafındayız şu anda. Yani güneş biraz daha parlak. Onun sonuna yaklaşıyoruz. E, muhtemelen 2-3-2 seneye kadar falan e, o döngünün sonuna geleceğiz ve güneşin parlaklığı azalmaya başlayacak. Bu iyi haber diyor. Bunun ama uzun vadede bir etkisi yok. Yani çünkü e, bu bir döngü olduğu için, bir parlak, bir az parlak dönemleri olduğu için bunlar birbirini götürüyor zaten. Yani ısıtıcı etkisi ve soğutucu etkisi uzun vadede birbirini götürüyor ama kısa vadede, bunun yaklaşık e, metrekare başına 0,1 wattlık bir ekstra enerji dengesizliği yaratabileceğinden bahsediyor. Ama bu yazıdaki bence en enteresan noktalardan bir tanesi güney okyanusundaki yani daha önce de konuştuğumuz Antarktika çevresindeki deniz buzunun oluşamaması meselesinin mesela benim aklıma tabii gelmemişti bilimci olmadığım için e, çok enteresan bir etkisinin olduğunu bu yüzden e, Albedo'nun yani dünyanın aklığının azaldığı ve dünyanın daha fazla enerji emmeye başladığını yeryüzüm e, söylüyor. Eğer diyor e, işte denizden ve karadan ölçümler arasındaki farklar var falan, bunlar göz önüne alınırsa bu e, Antarktika'nın ısınmam da şey pardon Antarktika'da yeterince buz oluşmaması ya da deniz buzun erimesi e, çok daha ekstra bir soruna neden olabilir. Çünkü bu biriken ekstra enerji daha fazla güne Okyanusu'nda yani Antarktika'nın çevresindeki okyanusta birikmeye başlar. Bu da erimeyi arttırır diyor. Yani ekstra bir e, feedback etkisi, geri besleme etkisinden bahsediyor. Tabii e, bu daha önce yine açık yeşilde okuduğumuz bir önceki yazılarında e, biliyorsunuz atmosferdeki karbondioksit, seviyesi iki katına çıktığında olacak ısınmanın 4,8 derece olduğunu açıklamışlardı. Bu yazıda ondan da bahsediyor ve bu enerji dengesizliğinin giderek arttığını, yani bundan 10 yıl önce yaklaşık olarak yılda 0,6 wattlık bir enerji dengesizliği varken, yani enerji fazlası varken, sere gazlarına bağlı olarak, bunun şimdi iki katına çıktığını yazıyor ve bu da son derece, kötü bir haber ve son olarak herhalde bu yazıdan söylenecek şey bir buçuk derece, yani o kısmını okumuşsundur Ömer abi. Evet, evet. E, ne diyor? Bir buçukta yani şeylerde Uluslararası Birleşmiş Milletler e, iklim Konferansları'nda şeylerin çıkıp, politik, siyasi liderlerin çıkıp da bir buçuk dereceden bahsetmesi saf zırva e, diyor. Ya. Sırf zırva e, diyor. Evet. Yani, e, yani öyle de bir dil kullanmış ki tam bir saçmalık diyor. E, su katılmamış bir saçmalık diyor açıkçası <gülüyor> e, yani bu Çok şeye göre yani. bu şeylere göre diyor yani bu yukarıda verdiğimiz grafiklere göre zaten bir buçuk derece gelecek, gelecek sene e, muhtemelen geçilecek e, sene bu, bu vakitlerden önce şey. evet bu yani bir, James Hansen'dan başkaları söylüyor olsaydı o kadar biraz daha tereddüt payı koyabilirdik ama bu dünyaya da alenen ve resmen e, küresel iklim değişikliği olduğunu, küresel ısınma olduğunu ve bunun insan kaynaklı olduğunu i, i, söyleyen ilk bilim insanı aslında. Senato'da yaptığı 1988 1989 89 senelerinde yaptığı tanıklıklardan biliyoruz. Onlardan öğrendik zaten biz de. Şimdi bir yazı daha var. Bir yazı daha var. Çok kısa ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, o da bu e Londra'daki e, Royal Holloway Üniversitesi'de yeryüzü bilimleri profesörü Yuan Nispet. E, onun bir yazısı var. Bu Science Alert'da çıktı. E, dün çıktı ve çok enteresan bir yazı. Çünkü e, dünyanın şu anki durumunu, küresel ısınmanın şu anki durumunu buzul çağının bitiminde e, birdenbire işte 10 derece fırlayan sıcaklığa neden olan durumla karşılaştırıyor. Bunu da şuna bağlıyor. Ee, yani biz hep tabii karbondioksite bakıyoruz. yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarına ve atmosferdeki karbondioksit miktarına bakıyoruz ama metan miktarına metan. çok bakmıyoruz ve metan miktarı biraz çünkü karbondioksit kadar düz bir çizgi şeklinde lineer artmaz. Yani biraz daha oynar. Fakat diyor ki 2006'dan beri bu yazıda hatta yazının başı da Termination Zero. Böyle bir başlık koymuş. 2006'dan beri diyor, metan miktarı çok hızlı artmaya başladı. Aslında metan seviyesi, atmosferdeki metan konsantrasyonu yaklaşık olarak 1990'larda fosil yakıtlardan kaynaklanan, yani çok fazla bu petrol kuyularından, kümür madenlerinden falan kaynaklanan, ya yani da doğalgazdan kaynaklanan metan nedeniyle 1999'a kadar hızlı bir artış göstermiş. Sonra bir dengeye ulaşmış 1990 ile 2006 arasında ve 2006'dan sonra yeni bir artış başlamış. Ama bu yeni artışın nedeni fosil yakıtların daha fazla kullanılması değil artık diyor. Bu artışın nedeni çünkü şunu söyleyeyim önce atmosfere salınan metanın 5'te 3'ü insan etkisi. Yani e, fosil yakıtlardan işte doğalgaz vesaire petrol kuyuları falan rafineriler ee, ama daha çok petrol kuyuları ve doğal gaz boru hatları diyelim ve kömür madenleri, çiftçilik tabii daha çok hayvancılık, endüstriyel hayvancılık ağırlıklı olmak üzere ve atıklardan kaynaklanıyor. Ee, geri kalanın beşte ikisi ise doğal kaynaklardan, özellikle de tropikal ve kuzeydeki bataklıklarda, sulak alanlardan kaynaklanıyor. Şimdi e, özellikle bu 2006'dan sonraki artışın nedeni e, iklim değişikliği ya da küresel ısınma nedeniyle, artan sıcaklıklar nedeniyle artan e, sulak alanlar daha doğrusu sıcaklıkların artması ve yağışların da artması nedeniyle artan sulak alanlar olduğunu söylüyor ve daha fazlası bu emisyonların e, özellikle ekvator çevresindeki tropikal sulak alanlar ve Kanada'daki sulak alanlardan kaynaklanıyor diyor ve burada benim ilk defa duyduğum bir şeyden bahsediyor. Yeni bir bilgi değil aslında ama ben ilk defa duydum. E, insan dışında Türesel ısıpmaya neden olan bir canlı türü varmış. Emel abi sen biliyor musun hangi canlı? Ama yabanlı yani insanın yetiştirdiği canlılardan bahsettiler. Hayır bilmiyorum. Yaban hayatta e, metan emisyonuna neden olan bir canlı varmış. Kunduz. Kunduzlar, kunduzlar özellikle Kuzey Amerika'da biliyorsunuz. Yani Amerika Öleşik Devletleri ve Kanada'da çok fazla yaşıyor. Ve e, kunduzlar e, hani biliyorsunuz bunlar mühendis yani. Ee, hani bütün olay mühendislerden kaynaklanıyor. Mühendisler evet. <gülüyor> e, kunduzlar, akan suları e, barajlar yaparak durgun suya çevirdikleri için ve bununla ilgili 1988'de yayınlanmış bir makaleye de link vermiş, onu da açtım okudum. Nature dergisinde 1988-28 Temmuz'da yayınlanan The Dam Busters diye bir makale var Peter Moore'un. Orada açıklıyor, diyor ki hızlı akan e, nehirlerde tabii metan çıkışı olmaz. Metan olması için bitkilerin çürümesi lazım ve anoksik koşullarda yani oksijen olmayan koşullarda çürümesi lazım. Bunun için de durgun su lazım. Bu durgun suları yapan bir numaralı etken kunduzlar diyor ve kunduzların özellikle Kanada'da Quebec'de yapmışlar bu çalışmayı kunduzların e, yaptıkları barajlarla oluşturdukları bu göllerdeki metan çıkışı oluşturmadıkları yerlerden yaklaşık 33 kat daha yüksekmiş ve yaklaşık olarak diyor e, bu şeyle ve metanla ilgili bir makale bu yani oradan metan artışını açıklayan bir makale e, bu şeylerin de e, bulun işte incelikleri yerdeki nehirlerin yüzde kırkında akıntıları yavaşlatan barajlar inşa ettiklerini söylüyor. söylüyor kunduzların yani çok enteresan kunduzların da etkisiyle şeylerden ya bu tam bir feedback etkisi işte yani ikili geri besleme geri besleme e, yani peki şey kuralım o zaman Ümit kick kunduz itlaf komitesi bütün <gülüyor> hepsini öldürelim ve bitirelim bu işi eminim onun onun çok daha büyük bir ekolojik şeyi çıkacaktır bedeli çıkacak yani doğa, doğa en iyisini bilir malum ama ya bu bunu da hani bir yan not olarak ekliyorum ama sonuçta şu anki artışın, metan artışının bu kadar hızlanmasının temel nedeninin insan etkisinin yanında bu sulak alanlardan e, metan çıkışın artması olarak gösteriyor ve diyor ki e, şu anki artış, bu gerçekten çok acayip, 131 bin yıl önceki, e, iki, bundan bir önceki yani sonundan bir önceki buzul çağının bitişindekiyle neredeyse eş değerdir. Eş değerdi, ee, evet onu da ben de bu, bir yerde gördüm ama inanılır şimdi, gibi bir şey değil yani. Değil, bu, evet. Bu ama şu anlamda eş değer. Yani o e, hızlı metan artışları iklim değişikliğinin aslında bir tür o bizim tipping point deyip durduğumuz noktayı aslında geçtiğini gösteriyor. Devrime noktası. Evet e, zaten şey de aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. James Hansen ve arkadaşlarım Akiko Sato ve Reto Rudi yani sonuç olarak yeni bir iklim şeyine sınırına geçildi. Yani yeryüzün enerji dengesizliği EEE -E -E -E diye onu kısaltıyorlar. Yani küresel ısınmanın ana şeyi bundan kaynaklanıyor diye ve son iki ayda görülen şimdi Noah'nın ve şeyin NASA'nın da açıklamaları da denk geldi son en sıcak iki ay yaşandı dünyada da e, yer yüzünde gelmiş geçmiş hmm. ve şimdi e, ben bir TED konuşması yaptığım zaman diyor James Hansen bu enerji yerde enerji dengesizliği e, metrekareye 0,6 watt civarındaydı. 30 yıl, şey 6 yıl içinde ortalama da böyle fazla değil gibi görünür. 0,6 nedir ki? Denebilir ama aslında günde 400 bin Hiroşima atılan atom bombasındaki enerjiye eşittir ve her gün oluyor bu diyor. Şimdi iki katına çekmiş durumda dünya enerji dengesizliği (EIA). Ve bunun büyük, büyük bölümü de okyanuslara dökülüyor, akıyor bu enerji akıntısı. Ve güney yarı küre işte yani buz, buz örtüsü düşük kalırsa ondan sonra güney okyanusuna akacak. Bu da dünyada gitmeyi tercih edeceğiniz son yer olacaktır diyor. Bu demek ki problem çözülmeyecek anlamına gelmez diye bitiriyorlar makaleyi. Yani dünyanın yeryüzünün enerji dengesini tekrar kurmak mümkün ama yeni bir iklim bakışıyla yapmalı yani bütün olumlu bir iklime ulaşacak bütün derhal bütün tedbirleri almamıza bağlı diye bitiyor ee, şeyle de bitirelim o zaman ee, şu anda kontrol ettim ee, hem Haziran hem Temmuz rekor kırdı. En sıcak aylar oldu. Ama ondan da öte bir şey var. 24 Haziran'dan bu yana yaşadığımız her gün rekor kırdı. Yani her gün bugüne kadar görülmemiş bir sıcaklıkta. E, normale döndü mü diye baktım. E, dün kü e, sıcaklık 2016'daki ile eş değermiş. Yani dün o da normal değil tabii. 2016 yaşanan en sıcak yıl bu seneyi saymazsak. O yüzden e, ne kadar olmuş da yaklaşık 45 gündür herhalde. Her gün rekor kıran bir iklimde yaşıyoruz. E, durum maalesef bu. E, çok az zaman kaldı ama açık yeşili Erkin Koray ile bitirelim isterseniz. Vakit kaldıysa. E, heh, vakit kalmamış. Okay. Çok, o zaman, zam evet o zaman çok az zaman kalmış. O zaman Erkin Koray'ı biliyorsunuz. Geçen hafta kaybettik 82 yaşındaydı. Türkiye'nin en önemli Türkçe rock'ın e, öncüsü e, onu e, haftaya e, çalmak üzere bu şarkıyı şimdi evet, evet, programlarında da yapmaya çalışıyoruz zaten. Evet. evet. Durum güzel. bu. E, dünyanın e, gelmiş geçmiş en sıcak günlerini yaşıyoruz ve e, basın her evet, zamanki daha gibi daha başlangıç. E, basın her zamanki gibi de e, şeyinin kulağının üstüne mi yattı derler. O şekilde Maalesef evet. devam ediyor. Ee, gelecek haftaya kadar umarım yeni iklim felaketi haberleri olmaz. Haftaya görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça